Sen gibi lanetli kendi dünya aradım seni sorgulanırken hükümlü yargıçla aynı yatakta yine de. Sahte çiçeklerle Ben tedirginim Kaçamam ben Yakamda arsız yargıçla Bu bataktan Yüzüme bulaştırırken kan Kadınsı şiirler okurken Buğday tarlasında seken kıza Peki şehvetten öteye ne de yaramazdım, ne de yaramazdım, ay ay ay. Merhaba. Merhabalar. <gülüyor> ben Deniz Koloğlu. Ben de Utkan Çınar. Jivörplüyüm şu an. Hı -hı, ne güzel devam etsin lancı. Evet biz Utkan'la Deniz olmaktayız. E, Açık Radyo'nun eski, baya eski dostlarından olduk artık herhalde değil mi? Olduk ya. 2000, ya zaten dinleyicisiyken. Bunu ama her yayında söylüyorum Allah'tan hep aynı dinleyiciler yok. Hı -hı. Mesela. Bence, ha tabii tabii var. canım. Ne kaç kuşak geçti değil <gülüyor> Söylüyorum. 2004'ten <gülüyor> beri. <gülüyor> hmm, ben de 2005 tabii 2005 mesela. Mayıs'ından beri programcı olarak birinci Tekiş'i Stan hani takip edenler de bilecektir. Senin programın neydi? Cazır cazır. Tabii ki biliyorum. Ben tabii biliyorum da hani şey olmasın diye. Ben profesyonel olarak çalışıyordum burada. Hı -hı. Sonra programcı olarak Hı hı. İlişkimize devam ediyoruz açık radyoyla. Pek mesudum bundan. Ben de tabii ki canım. Ama hı hı. heyecanımdan sesim böyle basık çıkıyor benim. Aa evet, evet. evet ben de kesinlikle heyecanlıyım ama hani neyse. Burada bu... ne yapıyor bunlar diyeceklerdi. Ha mi? tabii <gülüyor> bir şey söylemeden bir şarkı, bir şarkı çalarak söylüyoruz. Ama... <gülüyor> Aa, şey diyebiliriz biz hani e, Deniz bu radyo çatısı altında tanıştık. E, uzun süre yani arkadaşlığımız oldu. Ondan sonra. Ee, beraber müzik yapmaya karar verdik bir şekilde ee, yaklaşıkta da... yapar, evet, evet. yapar mıyız <gülüyor> biraz yaparız biraz enteresan bir şekilde oldu ee, sonunda da Yaklaşık hani iki sene yakın zamandır da beraber şarkılar yapıyoruz. Ee, tamamen hani kendi yaptığımız e, besteler ve sözler. E, tabii bazı e, arkadaşlarımızdan aldığımız sözler de oldu ve... Mesela pardon sözünü keseceğim. Bu girdiğimiz parça ha, evet, Tedirgin. Tedirgin'di tedirgin bu arada adımda söyleyeyim. O da yine Açık Radyo'dan, Kılavuz programından belki bilenleriniz vardır. Bahadır Dilbaz'ın sözlerinin üzerine bizim eklediğimiz sözlerle oluşmuş evet. bir şarkı. ...beraber yaptığımızda ilk şarkıydı. Hani evet. Yanlış i̇lk göz dediğimiz. Onla da başladığımız e, keyifli oldu diye düşünüyorum. Bu arada destek haftasının son günde olmamız iyi mi, kötü mü onu bilemedim. E, Umarım çok kimseyi hani, kaçırmayız. Güzel bir bitiriş olabilir diye düşünüyorum yani, fazla benim için sakin çok, bir şekilde. Yani. Çok çok manidar benim için gerçekten. Hı hı. O zaman bir telefon verip acaba bir diğer parçamıza mı geçsek? Tamam telefonu ben vereyim o zaman 0212 343 41 41 zaten artık hani dinleyicilerimiz de ezberlemiştir diye düşünüyorum. Bu numarayı arayarak veya açıkradio.com adresine girerek destek olabilirsiniz hala. Evet bir şarkı daha devam edelim o zaman. 7. 7 ile devam ediyoruz. Yüksekti, çöken seruhun sabahı düşünme ya da sonrayı sıkılma beğenme adından. Tamam. Zaten yasaktı. Başta anlar ve de soranlar, bıkmadan yılanlar. Ad olsun adı boşluğa aynı varlığı neydi? Ohmu nedir bilmem başı sonu belli arkamdaki kimdi? İlk gördüğüm oydu Şimdi hep yalnızım Oh mu onu bilmem Sakinleştik birden Varlığı neydi Oh, no. Evet, yediydi çaldığımız şarkı. Daha yenice bir şarkıydı. Ee, devam edelim istersen Deniz. Hani e, grubun e, yaptığımız müzikten biraz da bahsedebilir. Sen çaldığın müziklerle hani bunu ne kadar bağlaştırıyoruz falan gibi şeylerden de bahsedebiliriz belki. Nasıl becerdim bilmiyorum ama bu şarkı söylerken bir yandan da aklıma ne söyleyeceğim şarkıdan sonra ne söylüyor diye bir toparlamaya evet, çalıştım. Evet, şarkılardan sonra biraz sessizlik olabilir. Hani bunu evet. üzerinize alın Lütfen. Ee, Nil Karavira Kara İbrahimgil konuk olmuştu galiba üç sene önce yanlış hatırlamıyorsam. Ben açık radyodan dinlediğim müziklerle e, beslendim çok demişti. İsmi zikrediyorum çoğu insanın bildiği için. hani Hı -hı. Aslında bir Hı -hı. insan olarak, olarak alalım onu. Çünkü Hı -hı. sen ben radyoda çalışmış ya da program Hı -hı. yapmış ya da burada eskiden çalışmış daha önceki ben nispeten benden büyük abiler ablalar bana hep şey demiştir. Burası bir okuldur diye. Hı -hı. Ee, elimden geldiğince ben de sömürmeye çalışıyorum müzikal olarak. Dolayısıyla dinlediğim müzikleri tek tek sayamayacağım ama bu çeşitliliği ben hem dinleyicisi olarak hem de burada çalışan olarak sonra da programcısı olarak açık radyodan aldığımı Söylemek, bunun altını çizmek istiyorum. Hı hı. Ee, Tabii yani insan de... gibi bir açık radyo bir yandan da böyle şey böyle çoklu <gülüyor> evet. bir insan. Kendi içinde Harbiden bir sürü kişilik yani. <gülüyor> bir barındıran bir dünya gerçekten. Hı hı hı. Nasıl dedim? İyi dedim mi? Güzel tamam. dedim. Ben de hepsinin altına imzamı atarım diye düşünüyorum. Evet aslında hani e, kaç senedir program yapıyoruz çok. Artık alıştığımız bir şeydi konuşmak burada da hani bu şekilde hakikaten bir oldukça <gülüyor> şu anda. E, konuşmak hakikaten zor oluyor. Hani ben de ufak bir parantez açmak gerekirse hani yaptığım program benim birinci tek eşyası. İşte biliyorsun genelde bu şarkıcı şarkı yazarı ekolünden isimlerin müziklerine genelde yer veriyorum. Yani genelde hep yeni albümler arı sıra eski müzisyenler de oluyor ama işte hep o folk... E, hani alternatif country havasını falan çalmaya çalışıyorum programda. Senin country diyorlar. Utkan. Ya desinler ya. Hiçbir hiç sorun diye desinler, değişemem diyebilirim yani. Yok hani bu son zamanlarda son birkaç senedir merak saldığım bir tür ve oldukça güzel ziyaneler olduğunu düşündüğüm bir tür. Hani bu şarkıları da seninle beraber yaptığımız şarkıları da dinlerken hani yaparken de bir yerden de e, kafamda oluyor. E, i̇stersen fazla Topraktan da uzatmayalım demek istiyorum. Evet. Hı -hı. Topraktan. Evet, evet kesinlikle. Zaten biz de hani, bir cümle bulalım dedik. Nasıl kendimizi tarif ederiz diye. Buradan oradan beslenen... ...bence Hı -hı. en güzel tarifim. Buradan oradan. Ama evet. tabii batık kaynaklı müziğimiz. Kulağa güzel gelen her şarkı dinleyeceğiz. <gülüyor> Aynen. Şimdi ise ne dinleyeceğiz? Ne pardon? Ee, ne söyleyeceğiz söyle. Kraldım ben. Bu arada demin çaldığımız yedi de. İkimizin ortak bestesiydi. Kraldım ben dedi hani sözleri ağırlıklı olarak benim nakarat bölümü eski Emre Cumaloğlu isimli eski bir arkadaşım müziğinde beraber oturttuk. Kraldım ben. etmek istiyorum bazen Ayaklarımı hissedebildiğim Yürüyüşlere katılıp Değişim istediğimi Hayal ediyorum bazen Daha iyi duyabildiğimin sloganlarla Kalabalığın nefes verişinin Geray yapardım, kraldım ben İstedim koşardı en hızlı İstedim uyurdu en derin Gördüm gülerdi en güzel bir ara Diyorum bazen Altıncı hisrimin kuvvetlendiğini Fark edebildiğimi Gelecekteki acılarla Havadaki elektriği Hayal etmek istiyorum bazen Bencilleşmediğimin Sapına kadar dürüst olurken Muhabbetle eksilmediğim Bir ara kraldım ben İstediğim koşardı en hızlı İstediğim uyurdu en derin Gördüm, gülerdi en güzel Bir ara yapardım. Evet, kraldım ben, çaldığımız şarkı oldu. Beraber söylediğimiz bir şarkıydı. Yok, da... beraber söylemedik. <gülüyor> <gülüyor> evet, tamam. Biraz rahatlama ihtiyacı varız galiba. Tabii ki, tabii ki. Evet, bu da aslında yeni yaptığımız şarkılardan bir tanesiydi. Gene bir telefon numarası istersen verelim. Demin ben e... Onun tüyosu şöyle, parçadan <gülüyor> önce söylüyoruz ki bizi dinlemek yerine telefon etsinler diye. Ha, evet <gülüyor> Çünkü doğru. Bizi dinlerken telefon edemiyorlar. Kesin ki bunu daha önce konuşmamız gerekiyordu ama evet, atladık. Olur hmm. öyle. Evet, ee, aslında hani çok da bir şey söylemeden yeni şarkıları mı geçsek yoksa birazcık daha sohbet etsek mi bilemedim şimdi. Şimdi böyle dediğine göre bence yeni yeni parçaya geçmenin vakti gelmiştir diyorum. Tamam, gözüme mahkum sanırım. Çağracağımız evet. şarkı son iki parçamız kaldı zaten. Hı -hı. Bize ayrılan bu sürede. Hı -hı. Sözleri sana ait, evet. müziği bana ait bir şarkı. Bu da bayağı eski aslında şarkılardan. Evet, bir ikinci tanesi. İkinci evet. ya da bu, bu arada şimdi empati yapmak istiyorum dinleyiciyle. Bunu aramıza tartışmıştık. hani Her hmm. şey onları ilgilendirir mi, dikkatlerini ilgiler evet. mi, çekerler mi diye. Ama bir yandan da şimdi bizim için biricik ya bu birliktelik. E tabii Mutkan ki. Yani. Dolayısıyla özel bir böyle biraz maruz bırakıyoruz. Kusura bakmayın. Yani bu arada <gülüyor> dinleyenleri de şundan bahsetmemiz lazım. Hani ilk defa aslında evet. böyle canlı bir performans yapmaktayız. Hani Tabiri var bir... ama burada demeyeceğim. <gülüyor> evet, kesin. <kesinlikle. gülüyor> evet, bu Anladım bizim için dolayısıyla hani hem burada yaşarmış bir şey, buradan filizlenmiş bir şey. Yani bizi burarı, burası bir araya getirdi ve ilk performansımızı da burada yapıyoruz. Hı -hı, bu gayet de, yani onu da duyduğumuz O yüzden telefon numarası vermek şey istiyoruz. Evet. Ben vereceğim sefer. Tamam. 0212-343-4141'den arayabilirsiniz ya da açıkradyo.com'dan destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. Özlemişim bu cümleyi. Ama siz bütün gün duydunuz. Ama yine de arayın tekrar. <gülüyor> Gözüme mahkum o <gülüyor> Gözüme kocaman görüntü O kadar içindeyim O kadar parçası Bakamıyorum oldum yerden Gözlerim tam almıyor bir türlü İriler falıyor Küçükler yetiyor, Fonda deniz Adalar çentik Güneşte sen az Şahane Dokun ya da dal veya Çok çok güzel, çok güzel Bense gözüm sadece Bense gözüm sadece Güneşte sen azapta Dokun ya da dal veya öl Dokun ya da dal veya öl Bense gözüm sadece Biriler ufalıyor Küçükler itiyor. deniz Adalar çentik Kuşlar nokta Evler kutu İler ufalıyor Küçükler itiyor Fonda deniz Adalar çentik Kuşlar nokta Evler kutu Bye, say goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, 94.9 Açık Radyo'dasınız dinleyici destek haftasının şenliğinin son günü son saatleri aslında e, şenliğin gözüken <gülüyor> zamanındayız şenlik hep devam etse ve destek, zaten destek mevhumu aslında çok daha uzamı olan bir şey biz Utkan'la Deniz bu arada ben Utkan ben, <gülüyor> de, ben, aha, evet, ben Deniz Koloğlu şeyden de bahsedeyim. Demin atladık biraz hani bir utkan bentcamp.com diye bir sitemiz de var. bütün şarkılar yok bugün duyduğunuz ama hani 3-4 tane şarkının kaydı da orada var. Hani evet, girip oradan kayıtlar. da dinleyebilirsiniz. Bandcamp hani Band Jump diye yazılıyor. Hani yanlış olmasın diye onu da söyleyeyim. 13 Nisan'da da Kargeda Kadıköy'de Karga'da, Kargat bölümünde bir konser vereceğiz. O konserde de yaklaşık 15 şarkı kadar çalmayı planlıyoruz. Yani 15 şarkımızın var mı demek istiyorsun? Değil mi? daha çok var aslında, birçok var ama evet, hani onların da haberini buradan veririm diye düşündük. Bu arada son bir özür daha ben bir e, şifa kapma durumu yaşamaktayım e, Biraz zor e, Ayakta durmaktayım açıkçası Onu da şimdiden hani bir e, Hoşunuza gitmeyen durumlar Olursa şimdiden affolu değil Evet şimdi çalacağımız şarkı Duvarlar e, Bestesi aslında yabancı bir müziyeni Beck diye de olarak tanıdığımız Hansen'a ait e, Bir şarkıdan Aslında tamamen çok benzer durumda değiller ama Biraz ondan alıntı yaptığımız Bir şarkı e, Sözleri de bana ait e, Duvarlar Bazı günler bundan iyi Heyecanlar beynimizde Bazı günler kılıyor açsiz, Sonu başı belirsiz Aynadan gördüğün yüzler Korkunun yüzeyinde Ben daha iyi olmadım Kötü günler hep peşimde Nasıl yaşanır ki bununla Zorundayım belki de hey ne yaparsın bu duvar çökünce senin üstüne Hey dinliyorum seni tüm kalbimle Az günler daha modern Geçmedi üzerimden O senden benden ataktı Aklını bir yılda unuttu Bak ne de sevimli En sevdiği barda. Hani satmadınız zanesini bu dünyanın Heyy ne yaparsın bu duvar çökünce Senin üstüne Hey dinliyorum seni tüm kalbimle Tüm yılların yüzünde Yaşıyor çizgilerde Bırıldayarak atıyor kalbin sözlerin inmiyor evinde. Evet, duvarlardı çaldığımız şarkı. 94.9'da açık 94 raladığınız. <gülüyor> evet, edesiniz. hakikaten zormuş yani çok uzun süredir. Her hafta Dedim program sana bir sonucu alalım diye. <gülüyor> evet, evet, iyi, kesinlikle iyi olurdum. Yok, Tabii. işin bu arada <gülüyor> güzelliği de burada. Her iş elimizden geliyor. Sonu yapıyoruz? Şarkı söylüyoruz. Ben or oralara gitmezdim ama neyse. Ee, tekrar hatırlatmak gerekirse e, bilindik şeyiyle. Destek projesinin evet. son gündeyiz. Ee, bizim ilk canlı performansımız açıkçası da tanışmış iki insanın Utkanlı, Utkanlı Deniz. Deniz'in. Hı -hı. Ee, sizlerle paylaşmaktan keyif alıyoruz Hem buradaki ekiple haftanın bütün yorgunluğu Artık üstüne evet, çekmiş evet. ama gözlerde Hı -hı. pırıltılar var En önemlisi de bu zaten kesinlikle, 3000 kesinlikle. de yakaladık daha ne isterim? Daha çok isteriz ama 3000 değil i̇yi, iyi, Ama kesinlikle. telefon numarasını da bir sonraki parçaya Geçmeden önce vermekte fayda var tabii. Aa, Sıra bende sanırım evet. 02-12-343-4141 Veya acikradyo.com'dan Destek olmaya devam edebilirsiniz Açık Radyo Şimdi son parçamız var <gülüyor> Sonra da sanırım kapanışı yapıyoruz. Evet, evet. bayağı da çaldık zaten. Evet. Fena değil ee, çalacağımız son şarkı. Ee... Hatta şimdiden veda edebiliriz bence. Son bir telefonu hatırlatıp şarkımı ee... söyleyip. Senin şarkıyla ilgili söyleyecek bir şeyin var mı? Yok, hani sevdiğimiz bir şarkı, paylaşmak evet. istediğimiz bir şarkı. Evet. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Son kez telefonu ee, takacağım. Açık Radyo'da bize bu şansı verdiği için çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim tabii ki. Gerçekten çok güzel bir buluşma bu. Evet. 0212 343 41 41'den Açık Radyo destekçisi olabilirsiniz. Tekrar da destek olabilirsiniz. Tekrar da olabilirsiniz. Fena değil. Fena değil. <gülüyor> Yanımda yok ki Ardında Sanki Sardırdım da gece Yarısında Seni Aradım da Geç Olmadıysa Gör Biri varsa umut Vardı ya Hep Düşe kalka çabuk lazım ama Gereksiz bir şarkı en anlamlısı söylerken onlar tekrar tekrar kafamın içinde o da isterse kimse kalmaz artık görünür Çok içmezsin, delileri sevmezsin. Baksan bir tadına ölmüşsün. Bilirsin çok içmem, delileri hiç sevmem. Alışırsam tadına korkarım. Gereksiz bir şarkı en anlamlıсы. Söylerken onlar tekrar tekrar Kafamın içinde o da istersen Kimse kalmaz artık görünür de Sanki elinde yasak hiç söyleme. Git başımdan kaç aklımdan çok merakımdan tam ortasından kalbim yanma. Biz bir şarkı en anlamsız söylerken onlar tekrar tekrar kafamın içinde o da isterse kimse kalmaz artık gülünür de fenadim fenadim. I then I be and up